Bilgi Çağı İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak Açık Radyo 94.9'da yine bir canlı yayında Bilgi Çağı programında sizlerle birlikteyiz. Programımızda bu hafta haftanın önemli etkinliklerinden bir tanesi olan hatta haftaya adını veren enerji verimliliği haftası biliyorsunuz bu hafta. Bu haftanın da kendine özgü etkinlikleri vardı. Dün ve bugün gerçekleşti. Bu etkinliklerle ilgili başlayalım dedik konuşmamıza. Telefon hattımızın diğer ucunda Siemens Bina Teknolojileri Direktörü Sayın Levent Yıldırım var. Merhabalar. Merhaba Cem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyivallah. Ee, siz etkinlikleri, yani Siemens zaten orada etkinliklerde e, yer alan, sponsor olan etkin, e, firmalardan da bir tanesi e, bu süreçte. Evet, e, neler konuşuldu, neler oldu? Kısaca bize bir e, etkinliğin havasını da bir özetleyebilir misiniz? Bakanlar da oradaydı, izledi, izlediğimiz kadarıyla. Kamuda ciddi bir şekilde e, ilgi gösterdi etkinliğe yine. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel bir gündü gerçekten. Aslında yani güzel olmasının sebebi de hem kamunun hem e, özel sektörün bu konuya bu kadar ilgili davranması, ziyaretçi profilinin çok yüksek olması, e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın dün e, bizzat kendinin orada e, bu konuyla ilgili e, bugüne kadar yapılanları bundan sonra hükümetin bu konudaki aktiviteleri konusundaki bilgilendirmeleri ve bu konuyla bu kadar yakından ilgilendiklerini göstermeleri, Odalar Birliği'nin diğer mühendisler, elektrik mühendisleri odalarının aktiviteleri, hepsi hakikaten bugün de bildiğim kadarıyla Sayın Başbakanımız fuarı ziyaret ediyor. Konunun hakikaten hem hükümetçe hem de diğer özel sektörde ne kadar... Değer verildiği ön plana çıkartılıyor. Bu gerçekten sevindirici. Evet yani Türkiye'nin enerji politikaları gerçi hani dünya tarafından zaman zaman tartışılıyor biliyorsunuz. Özellikle bu karbon salımı meselesi noktasında biraz diğer evet. ülkeler kategorisinde olsak da bir takım çabalar var. Özellikle şeyi merak ediyorum ben. Siz izleme şansınız oldu mu? Yani yenilenebilir enerji sektörü konusunda Türkiye'nin politikalarıyla ilgili yeni bir umut ve vaatler var mıydı? Toplantılar sürecinde neler gördünüz? Gözlemlediniz. Bütün şeylere katılma şansım olmadı. Öğleden sonraki aktivitelere katılma şansım olmadı. Ama yenilenebilir enerjiler konusu çok şeydi. Ravaşta. elbette Revaç'ta hem rüzgar enerjisi hem güneş enerjisi hı hı. önümüzdeki zamanlarda hakikaten bunlarla ilgili düzenlemelerin de yapılıyor olması hükümet tarafında düzenlemelerin de yapılması ve bu konuyla ilgili hem kamu kuruluşlarının, kuruluşlarının hem de özel sektörde bu konuda faaliyet gösteren firmaların bir an önce yol almalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekiyor bu aşamada aslında en çok şeyden hükümetten e, beklenen e, bu konudaki kararların hızlı alınmasını sağlayacak enerji verimliliği ile ilgili çalışma yapan firmaların e, aktivitelerini bir an önce e, ve de e, hızlı bir şekilde aktif bir şekilde devam ediyor olmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması. E, dışa tamamen dışa bağımlıyız bugün itibariyle baktığımız evet. zaman enerji sektöründe. Dolayısıyla Türkiye için hakikaten e, olmazsa olmaz. Ee, kararlar yapılması gerekenler, enerji verimliliği ile ilgili konular. Ee, o yüzden bir an önce hakikaten düzenlemelerinde gündeme getirilmesi gerekiyor. Evet, yani biz en azından sizden kabaca ve etkinlikle ilgili fikir aldık. Sizin e, özel uzmanlık alanınız olan bina teknolojileri konusuna girmek istiyorum. Yani akıllı binalar, e, enerjiyi akıllı tüketen e, Binalar Doğru. aslında demek Doğru. oluyor bu artık Doğru. yeni konsepte buna gidiyoruz. Bu konuda da aslında bu konuda gerçekten çok kritik ve çok önemli bir konu. Türkiye'nin hani nasıl baktığını tam olarak göremedim. Şu anda bu konuda çok fazla örnek yok Türkiye'de başarılı. Ee, ...gördüğüm kadarıyla yani yeni yeni başlayan, Türkiye'de yeni e, doğru, adlandırılan doğru. bir alan diyelim. Yani doğru, adı da doğru. yeni konmaya başlayan bir alan zaten. Bu konuda e, siz Siemens'te sonuçta dünyada da çok fazla örnekler üretiyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Yani evet. nereye gidiyor bu alan? Özellikle bina teknolojilerinde enerjinin tüketimi ve hatta enerji tüketiminin hani binalardaki... Ölçek, ölçeğine baktığınız zaman nerede yani enerji tüketimi binalar açısından binalardaki enerji tüketimi enerji tüketiminin ne kadarı vesaire bunlar konusunda biraz sizden fikir alalım istedik. Ama öncelikle şunu söylemek isterim. Siemens sadece bina teknolojileri yani binalar konusunda enerji verimliği ile ilgili değil. Bir sürü de çok sayıda farklı alanda, endüstride de dahil olmak üzere, çok sayıda alanda ...enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapıyor. Yok, ben Elektrik özellikle sizin da... evet evet ünvanınız sebebiyle... Doğru, aynen öyle. Çok kısa bir saptamayla devam etmek istiyorum. Bina buyurun. teknolojilerine geçeceğim gene ama... ...bence orada sınırlık aldığımız düşünülmesin diye söylemek istedim. Bina teknolojileri kapsamında biz aslına bakarsanız... ...bina otomasyon sistemleri kurarak... ...verimlilik konusundaki çalışmalarımızı aktive ediyoruz... Aslında bina otomasyonu sistemleri çok uzun zamandan beri e, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme amaçlı kurulan sistemler binalarda. Evet. Ama enerji verimliği ile ilgili e, faydaları son yıllarda ön plana çıkıp da e, kullanılmaya, değerlendirilmeye başlandı. Evet. Çok farklı binalarda aslında bakarsanız farklı seviyede enerji verimliği elde etmek mümkün. Okullarda, e, alışveriş merkezlerinde, otellerde... Hastanelerde yüzde ellilere kadar varan bugün yapılan enerji sarfiyatının yüzde kadar varan tasarruf elde etmek mümkün. Muazzam. Aynen. Ya bu bir hastane için belki yüzde yirmi yüzde otuzlar seviyesinde kalırken tasarruf bir alışveriş merkezinde kullanımına göre binanın yüzde elliye kadar çıkabiliyoruz. Biz Siemens olarak aslında Türkiye'nin ilk yeşil binasını. Kendi Gebze'deki binamızı da hmm. test ettik. Yeşil bina monitörü de test edilmiş olan. Yani binada ne tür bir verimlilik sağlıyoruz. Online database'imizden diğer Siemens'in kurmuş olduğu sistemlerle verimlilik karşılaştırması yapabilen ve de Türkiye'nin ilk Green Lead Gold sertifikası almış binasını kurduk. Ve de bunu yaparken dünyadaki teknolojileri Siemens'in, Dünyada kullandığı teknolojileri Türkiye'de kullanarak yapıyoruz, ee, yüksek teknoloji kullanarak yapıyoruz. Yani sonuçta bu konudaki peki ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Kısaca da onu alalım sizden. Yani Türkiye'de insanlar hani genelde pazardan da ürün alırken böyle çok fiyata bakarlar filan. Hani organik hikayesi mesela Türkiye'de yeni yeni anlaşılan hani önemli yeni anlaşılan bir şey. Halbuki enerjide de böyle bir şey. Yani baştan yatırım pahalı olan şeylerden bahsediyoruz. Ama daha sonradan verimlik açısından baktığınızda çok daha büyük kazanımlar getirebiliyor bu tarz yatırımlar. Doğru söylüyorsun. Türkiye'deki yatırımcı profili sizin anlattığınız şeylere nasıl yaklaşıyor? Aslında biraz işlerin yapılış şekliyle bağlı olarak değişiyor. Eğer son kullanıcıyla sistemleri kullanacak olan yatırımcı veya işletmeci firma ile çalışma şansımız oluyorsa buradaki farkı çok iyi anlatma ve de nasıl bir sisteme sahip olacaklarını bu sistemin orta vadede uzun hatta kısa vadeden başlayarak uzun vadeye doğru ne tür tasarruflar sağlayacağını hem işletme giderleri açısından, enerji verimliliği açısından, ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok sayıda parametreyi nasıl daha verimli hale getireceğini anlatma şansımız oluyor ama tabii ki eğer yatırımı yapan ya da işletmeyi yapan firma ile direkt çalışma şansınız olmuyorsa başka bir müteahhit firma üzerinden iş yapma durumundaysanız. Ne yazık ki bu avantajı en azından ilk aşamada kullanamıyoruz. Evet. Ama sonradan tabii ki e, sonradan da müdahil olup bir takım değişiklikler yapma söz konusu. Özellikle bizim e, enerji verimliliği konusundaki çalışmalarımız, health check dediğimiz e, bir binanın e, ne kadar verimli e, olduğunu, ne, kadar, ne, ne tür bir yatırım yapılırsa e, ilave ne kadar verimlilik sağlanabileceğini, tasarruf sağlanabileceğini ee, gösteren çalışmalarımız var. Birçok işletmede çok bu tür şeyleri çok, aynen e, sonradan da e, gidip e, bu health check'leri, sağlık kontrollerini yapıyor olmak ve de e, bir finansman paketi dahilinde bunları müşteriye e, önerip e, çok orta vadede ...kazanımlar sağlayacak, yatırımlar yapılmasını sağlamak mümkün. Bu çalışmalar standart çalışmalarımız haline gelmiş durumda. Evet, evet, çok çok teşekkürler Levent Bey. Hem etkinlikle ilgili hem de yaptığınız çalışmalarla ilgili... ...bize değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi Cim çalışmalar Bey. diliyoruz. Teşekkür hoşçakalın. ederim, hoşçakalın size. Evet, şimdi bir müzikle programımıza devam edeceğiz ama... ...kısaca konuğumuzu ben tekrar hatırlatayım size. Siemens Bina Teknolojileri Direktörü Sayın Levent Yıldırım'la birlikte... İdik telefon bağlantısında bu hafta biliyorsunuz enerji verimliliği haftasıydı ve dün ve bugün Florya tarafında Bova Otelleri'nde önemli bir etkinlik dizisi vardı. Ve Siemens de orada sponsorlardan bir tanesi olduğu için biz de kısaca bir etkinlikle ilgili değerlendirme almak istedik kendilerinden. Şimdi bir müziğe geçelim arkasından da Ersu ile haftanın gündemini değerlendireceğiz. It's hard to fear Açık Radyo 94.9'da Bilgi Çevi Programında yeniden sizlerle birlikteyiz stüdyoda ben Cem Teçimen ben Sabılok haftanın teknoloji gündemiyle birlikte olacağız. Erse bu hafta e, biliyorsun bir e, toplantı vardı. İlk defa 3 operatör. Evet. Ortak bir şeyler yapmak için bir araya geldi. Gerçekten benim de böyle tüylerim diken diken oldu. Gözlerimden yaş geldi falan. Ama sonra tabii ortaya çıktık ki esasında parayı kimse ödünmeyecek Para e, bu toplanan bir fon vardı biliyorsun. Oradan evet. çıkacakmış. Yani haberin detaylarını da okursun sen. Şimdi. Evet yani haberin detayını veredim Sonuçta e, aslında özet şu. E, şu ana kadar kapsam alanında bulunmayan 2128 yerleşim yerine e, GSM altyapısı kurulması ve işletilmesi için her üç operatörde ortak hareket edeceklerini e, söylemişler. Evet. E, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı bir toplantıda. E, yani toplamda 350 binden az kişinin yaşadığı bu yerleşim yerlerinde yatırım yapmanın e, işte zor olduğu bir alanda sonuçta hı hı. Bir hükümet olarak böyle bir karar verilmiş. Bu konuda da ...operatörler bir araya gelmişler. Bakan hani sistemin işleyişiyle ilgili şunu söylemiş... ...operatörler bölüşüp altyapıyı kuracaklar... ...ve sistem çalışmaya başlayacak. Bir yerden ötekine geçerken herkes öbürüne yol verecek. Yol kapalı yok demiş. <gülüyor> Geçiş serbest sistemin özelliği bu. <gülüyor> Ancak bu uygulama buralarla sınırlıdır. Bu proje bütün ülkeye şamil bir uygulama değildir. Böylece evet. kapsamayla ilgili... ...sayısal uçurumun azaltılmasıyla ilgili... ...önemli bir hizmet eksikliğini de gidermiş bulunuyoruz. Projenin büyüklüğü ise... ...200 milyon lira civarında bir e, büyüklüğü var projenin. Dolayısıyla böyle bir... Evet, bir orada güver. işte anahtar yani hani ben bunu ilk okuduğumda çok sevindim. Çünkü bir kere her şeyden önce e, mobil e, telefonun faydalanamayan bu insanlar için çok muhteşem bir şey. En sonunda hani ekonomik olarak yatırım yapmaya değer görülmeyen bir e, yerleşim yer, yerlerinde... E, ...telefonla konuşabilecekler ve her türlü hizmetten faydalanabilecekler. Bu çok iyi yani bir nevi hani ambulans çağırabilecekler artık cep telefonundan birbiriyle daha rahat konuşacaklar. Orada tarım yapanlar tarım fiyatlarını, havanın durumunu vesaire her şeyi çok daha çabuk öğrenebilecekler. Ama e, bunu hani e, sanki üç tane operatör BTK ile bir araya gelmiş ve iyi yani e, kendi ceplerini ödeyeceklermiş gibi düşünmüştüm. Ama ondan sonra da e, ortaya çıktı ki o e, şey... Buradaki 200 milyon TL'lik yatırım zaten daha önceden toplanan bir fondan yani hani bizim gene paralarımızda hı hı. esasında yapılacak. Dolayısıyla işin o kısmı biraz yani saçma geldi bana. Altyapıyı yani o zaman neyse ben evet o kısmını haberde de yok. Demek ki herhalde bu şey yani 3 operatörün bir araya gelmesi ney? Evet o yani hani or or oradan para kazanacaklar için <gülüyor> başka türlü para kazanılmayacakları için esasında belirle gelmişler. Ama her ne olursa olsun sonuçta güzel bir şey yani. Evet pekala. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani şunu değinmemiz lazım burada. Ee, bütün yapılan araştırmalarda dünyada cep telefonu kullanan insanlarla kullanmayan insanların e, genel e, yıl içinde e, kazandıkları para miktarı açısından... Bayağı 2-3 katı fark var. Yani bu tarım yani Afrika'da bile böyle bir fark oluşuyor. Çin'de de fark oluşuyor. Amerika'da da Türkiye'de de esasında. Çünkü e, mobil telekomünikasyon anında bilgiyi ve en net bilgiyi esasında size ulaştırma konusunda en hızlı çözüm. E, Dolayısıyla yani oradaki insanlar için çok sevindirici bir şey. Evet bu arada hani e, devam edelim bu taraftan e, hükümet ve benzeri STK'lar evet. diyeyim hani organizasyonlar. BTK Başkanı Acerer'in bir açıklaması var. Kendisi bu güvenli internet konusunda çok fazla biliyorsun. Destekçi evet. konuşuyor zaten bu konuyla ilgili. Türkiye'deki e, komünikasyon altyapısının mobilde ve sabitte... ...Avrupa'dan çok daha iyi olduğ durumda olduğunu falan söylemiş. fiber altyapının hızlı geliştirmesi lazım. E, son bir yılda data trafiği 15 kat arttı demiş. Abone sayısı da %10 artmış. E, yani kullanılan data miktarı çok çok yükseldi demiş. E, burada... Bir de internetle ilgili e, yine bir noktaya değinmiş. İnternette çocukların %85'inin Facebook kullandığını, bu çocukların üçte birinin de 13 yaş altında olduğunu ifade etmiş. İnternet e, kullanan o çocukların %42'si kişisel bilgilerini internette paylaşıyor. Yaz dönemindeki hırsızlıkların bir kısmı bu nedenle oluyor. Adres ve tatile gittiği bilgisi bulunan kişileri yan yana getirip birileri işten yapabiliyor. İnternet dolandırıcı da çocukların soyadlarından bazı bilgilere ulaşıyor diye... Yani bu inanılmaz bir şey yani gerçekten böyle bir açıklama yapabiliyor olması. Çünkü yani Cem biliyorsun bunu biz daha önce konuşmuştuk. Herhangi bir insanın soydından ve hatta cep telefonundan bile o insanın kimlik bilgilerini ve nerede oturduğunu herhangi bir insan öğrenebiliyor zaten. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbı yani. Yani devletin bir ayıbı. Çünkü bütün bilgilerimiz ortada. Her türlü sistem birbirini destekleyecek şekilde birisinden... Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını öğreniyorsun bir insanın adı soyadını bilerek. Hayır, ama zaten Ondan şuna, sonra oradan giriyorsun ana adı baba adı bilenler banka girerken öğreniyorsun. Zaten mer merneş bilgiler. Ah yani avukatlar Merkezi 50 nüfus, kuruşa öğreniyor onu. Nüfus İdaresi bırak avukatları bunlar satıldıktı bundan bilmiyorum yani <gülüyor> bundan birkaç ay öncesine kadar CD'ler sonuçta içerideki çalışanlar Hayır, doğru, tarafından. Doğru o da var. Aynı o CDler de o CD doğru CD Zaten data haline getirilip satılmışlardı yani evet. sonuçta bugün Türkiye'deki her vatandaşın e, her türlü devlette de, e, Devletin bildiği her türlü bilgi aynı zamanda Merkezi Nüfus idare Sistemi'ne kayıtlıydı. Bu bilgiler de aynı şekilde CD'lere çoğaltılarak hiç... <gülüyor> aynı yani öyle. database ihtiyacı olanlar <gülüyor> tarafından işte satın alınıyorlardı. Dolayısıyla hani bu konuda böyle bir hani internet paylaşılması. Yani bu, bundan önce çok daha farklı şeyler e, var ama şimdi yani bu şey enter çok enteresan. O da bir uyarı yani öyle. Ha, yani uyarı da yani hani <gülüyor> hiç asılsız bu tip uyarıları ve hani bizim e, gazetecilerimiz falan da yiyorlar böyle. Ha ölüm gerçek de internet çok tehlikeli falan şeklinde. Daha dün e, bir tane e, zaman gazetesinde galiba bir haber vardı. O da gerçek de inanılmaz. E, bir İkbal e, diye bir platform varmış. E, <gülüyor> yani doğru belki yanlış hatırlıyorumdur ismini. Ee, bu bu platform e, internetin evliliklere ne kadar kötü olduğunu e, söylüyor ve esasında işte hani böyle e, kadın ilişkinin işlerini bozduğunu, e, kadınların e, internete girmemesi gerektiğini ve erkeğine itaat etmeleri gerektiğini falan anlatan böyle basın e, toplantısı yapmışlar ve bu yani önemli bir gazetede sonuçta çok fazla okunan bir gazetede baya yani yarım sayfa kadar yer bulmuş. Şimdi bu yani bunu okuyan insanlar da ondan sonra ama adam işte benim karım evde internet kullanıyor ve yani bizim evimiz bitecek falan diye düşünebilirler yani düşünebilirler. böyle bir şey. Yani korkunç gözgüllü yani. var. Erciş evet, Yani e... <gülüyor> Sonuçta bu düşünme, böyle Sen önemli olan iddialarımızı biz ta takip edelim ama bunu da takip edecek yer kalmıyor. Bak İran da interneti evcilleştirmeye başlamış. İran muhalifleri, rejim muhaliflerini caydırmak için interneti kapatıyormuş ve kendine özel bir internet kuruyormuş. Aslında bence en temizi bu. Yani Tabii hiç, en güzel. Yani e, kimseyle uğraşmayacaksın. Mesela evde internet mi lazım? Sen, ben çocuk <gülüyor> <gülüyor> kendimiz Kendimizde aslında Google yöntemini. Abi bir de şeyde vardı çok enteresan. E, bizim yani zihnisinin projelerimiz vardı biliyorsun. Hani Google'a evet. kafa tutarken tabii, tabii. milli Kendine, arama motoru. Arama ondan sonra milli Facebook falan filan, milli Twitter falan gibi. Evet, Onlar tabii. ne oldu yani onu da ben merak ediyorum. Hani aslanlar gibi yapıyor bizim çocuklar falan diyordu insanlar. Onlar çıkacak bence yakında çıkarlar. Yani muhtemelen şu anda hazırdır <gülüyor> belki de bizim yani o konuda bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Türkiye... Haliliriz diyorsun. Tabii Doğru. canım tek sorun hani orada... ...giremeyebiliriz yani... ...bir süre sonra hani çalışmayabiliriz... Yani ...sonuçta heyecanla başlıyoruz biz projelere de... Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...ama yani... ...orada bilmiyorum ya... yani çok ...dolayısıyla Neyse. evet yani... ...o dediğin şeye katılıyorum... ...internetin, yani internetin öcüleştirilmesi diye bir şey var... ...sonuçta var. bu konuda... E, ...çok ciddi bir propaganda var... ...bu propaganda... E, ...güzel bir şekilde yürütülüyor... E, ...faydaları konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Yani bundan faydalanan... E, ...milyonlar, milyarlarca ...insan olduğu sürece hani... ...herhangi bir şekilde... Evet. Bir de mesela de e, aile filtresi konusunda da... E, ...kullanımı çok sınırlı kaldığını... ...söyleniyor. Evet. Evet, Zaten bence söylediler. biraz da bunu da teşvik etmeye çalışıyor. öyle. Bu haberlerle. Yani şimdi o kadar masraf yaptırdılar tabii insanlara. Yani o kadar reklam masrafı yapıldı, tanıtım masrafı yapıldı Milyonlarca milyonlarca dolarımız gitti yani. E, Türk Milleti olarak. Bu... Yani 3-5 tane e, insanın e, e, yani. kendi e, diretmeleri, inatları yüzünden ve şimdi onun e, yani onu savunma peşindeler tabii ki. Fakat rakamları da çıkartamıyorlar gördüğün gibi. Yani BTK Başkanı veya Binali Yıldırım görüşünün gere gere evet, işte biz bunu yaptık ve vatanlaşımcı 80'i bunu tercih etti diyemiyor. Onun yerine işte internette böyle kötüleme kampanyası onun sonucunda bir beklentileri var. Evet yani e, ama en nihayetinde bu projeler Türkiye'de güzel bir şekilde aktarılıyor, anlatılıyor. Neyse bence biz faydalarına devam edelim. Şimdi e, Boston'daki Children's Hospital'dan e, bir açıklama geldi. Burada bu ekibin yaptığı araştırmalar sonuçları American Journal of Tropical Medicine and Yijin dergisinde yayınlanmış. Ee, geleneksel kaynaklar yerine internet üzerinden edinilen bilgilerle bir salgının daha hızlı takip edilip daha etkin yönetilebileceğini göstermiş bu araştırma. Yani sosyal ağlar salgın hastalıklara karşı kullanılabilir gibi bir tezleri var. Bilim adamları Haiti'deki kolera salgını ele aldıkları araştırmada HealthMap isimli bir bilgisayar programını kullanmışlar. Bilim adamlarının kamu sağlığını tehdit eden olayları gerçek zamanlı izleyebilmek için 2006 yılında kurdukları program Ekim 2010'dan itibaren salgının ilk 100 günü otomatik olarak haber sitelerinde, bloglarda, Twitter'da ve forumlarda kolera ile ilgili tüm verileri toplayıp analiz etmiş. Bilim adamlarının internet üzerinden eriştikleri verileri değerlendirerek ulaştıkları sonuç... ...sağlık makamları ve hastanelerden elde, elde edilen e, resmi verilerle örtüşmüş. Hatta internet yardımıyla bilim adamları resmi kaynaklardan iki hafta ileride salgını takip etmişler. Bu tekniğin salgın takibinde dünya çapında son derece ekonomik ve etkin bir yöntem olarak kullanılabileceğini de ortaya çıkartmışlar. Evet, aslında yani bu hani seninle çok önce de böyle Twitter'ı falan patlamadan... ...200 sene önce konuştuğumuz bazı konular vardı... E, insanların gizliliği hani bilgilerin gizliliği evet. paylaşılması sağlık da bunların çok önemli kı kısmından bir tanesi ee, yani belki de e, günümüzdeki sosyal medya araçları insanlara çip takılıp her an o çipin bütün sağlık ve lokasyon bilgilerini e, bizim evet. haberimiz olmadan veya bizim iznimiz olmadan belli bir merkeze göndermesiyle e, hiçbir bilgi bizim hakkımızda edilinmemesi ve olayların büyümesi arasında iyi bir denge oturtuyor yani yani sosyal medyanın e, bu hem bir taraftan bilgi açlığı var ve hani gerçekten bilgi edilirse olayla çabuk müdahale etme olasılığımız var. Ama bir yandan da insanların kendileri hakkındaki bilgileri istekleri gibi paylaşabilme veya paylaşmama özgürlükleri var. Bu dengeyi sosyal medya çok iyi oturtuyor. Yani çünkü evet. diğer uçta da Amerika'da biliyorsun, pek çok artık şirket yavaş yavaş insanlara daha doğumlu itibaren... her türlü bilgisinin olduğu çipler takılması gerektiğini evet, evet. söylüyor. Ee, bakalım yani bu e, Evet aslında burada çok hasır, yani Güzel bir denge bahsettin Bence de sosyal medyanın e, Böyle bir rolü yani Toplumsal olaylardaki refleksinin evet. çok yüksek olması Yani sosyal medyadaki insanların Sosyal medyayı kullanan insanlar da Hani bugün e, Neydi Hakara Kukara mıydı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hakara Kukara veya Hakara Kukara yapan kapak olsun falan şeklinde şeyler <gülüyor> vardı yani e, Hani bu tarz bir Adlandırmayla sonuçta Türkiye'de tanımlanıyor <gülüyor> Olmasının yanı sıra Tabii ki bu muhabbet de var yani sosyal medyanın böyle bir fonksiyonu evet. da var ama bunun ötesinde yani Türkiye'deki herhangi bir olayı en hızlı takip edebileceğin, dünyadaki herhangi bir olayı en hızlı evet. takip edebildiğin ve gerçekten bilgi alabildiğin, e, o olaydan etkilenen insanlar tarafından bilgi alabildiğin yegane platform haline düştü evet. Bugün özellikle bir de e, haber kaynaklarının e, tekelleştirilmesi düşünüldüğünde bu kadar baskı altında bütün hükümetlerin veya... ...kendi işte bugün İran'ın kendisini kapatmayı düşündüğü bir ortamda... ...bu imkanların ne kadar büyük olduğunu tahammül... Bence bu söylediğin yok. çok çok önemli bir şey. Ee, o yüzden de bence başbakan biraz bu hakarakukara kukara olayına girdi. Yani e, teker teker tam büyük medyayı susturabiliyor ama e, vatandaşların hepsini susturamaz. O yüzden de o platformu kıralamayı seçiyor bence. Evet, e, yani öyle olmamasını umuyoruz sonra işte bu... Topluma dediğimiz gibi toplumsal olaylarda gerçekten katkısı olan hükümet politikalarının oluşturulmasında e, üretilmesinde e. de katkısı olabilecek bir platform. Bugün anayasayı tartışıyoruz. İnternet kullanıcıları Aynen. tarafından dünyanın bazı ülkelerinde anayasa Açık bir şekilde yapılıyor. Evet. Türkiye'de niye bu tartışmalar buradan yürümesin? Sonuçta madem katılımcı bir demokrasimiz var, evet. madem ileri bir demokrasiyiz sonuçta bunları oturup vatandaşların katılımıyla gerçekleştirebiliriz ve sosyal medyadan daha ucuz, daha ekonomik ve daha katılımcı bir platformu Yok. da aslında düşünülemez. Hatta şunu da söylemek lazım sonuçta başbakanımızın tayma kapak olması vesaire Hani bütün bu süreçlerde de internet kullanıcılarının katkısı var. Katkısında zaten kesinlikle yanlış bilgilendirildiği bariz yani bence yani biri onu dolduruyor sürekli ama yani kötü bir şey tabii. Evet bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde 16.30 17 saat arasında sizle görüşeceğiz. Ben Cem Teğmen. Havsahlık. Önümüzdeki hafta görüşene dek hoşça kalın diyoruz. Teknik masada Feriyer Kabile de bize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Eksun. Bilgi Çağ. İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak.